Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Türkiye güneş enerjisinde halen yasal düzenlemeleri nasıl yapacağını düşüne dursun. Almanya 2012 yılında kurulu güneş enerjisinde 32 gigavatı geçti. Alman Federal Elektrik Şebekesi Kurumu 2012'de güneş enerjisinde kurulu gücün 7634 megavat artış gösterdiğini ve 2013'te ise 4000 ve 4500 MW aralığında bir büyümenin gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirtti. BSV tarafından yapılan bir açıklamada ise 2012'de ülkede hava koşullarının olumlu etkisi sayesinde de güneş enerjisinde üretilen elektrinin 2011'e göre %45'lik artışla 28 terawatt saat düzeyine çıktığı ifade edildi. Gırgırdan Oğuz Aral, Türkiye'de pet şişede su satmaya başlayan Sabancı'yı Elinde bir torbayla çayırda koşarken bir yandan da hava toplayarak çizdiğinde yıl 1984'tü. Su artık bir ticari meta. Ama Türkiye'de hava henüz değil. Yine de gelecekte havaya da para ödemeyeceğimizin garantisi yok. Bunun örneği ise Çin'de yaşanıyor. Çin'de Chen Guangbio adlı yardımsever girişimci, çevirici ve zengin iş adamı teneke kutularda hava satışına başladı. Pekin'de anormal hava kirliliği tavan yapınca hava kirliliği oranları istatistik ötesi çıkmaya başlayınca Guangzhou'dan Eylül ayından bu yana başlattığı hava satışı nihayet kamuoyunun ilgisini çekti. Guangzhou Pekin'de artık acil durum ilan edilmesi gerektiğini söyledi ve herkese bedava temiz hava dağıtıyorum açıp içinize çekin dedi. Ancak başka bir dediği ise önemli. Eğer çevre içine harekete geçmezsek 20 ya da 30 yıl sonra torunlarımız oksijen tüpleri taşıyacak gaz maskeleri takacak. Bay kola kutularına benzer tengi kutularda sattığı temiz havanın fiyatı 5 yuan yani yaklaşık 1.4 lira. Kutuların içindeki hava ise Tibet, Tayvan ve Yanan gibi bölgelerden geliyor. İsveç hükümeti daha sağlıklı bir kurt nüfusu oluşacağı gerekçesiyle kontrollü olarak ülkede kurtların öldürülmesi kararını almıştı. Çevrecilerin mahkemeye yaptığı itiraz ise sonuç verdi İsveç hükümetinin projesi başladıktan bir gün sonra durduruldu. Yargı kararı gereğince konuyla ilgili kapsamlı bir hukuki inceleme yap yapılıncaya kadar bu plan rafa kaldırılmış oldu. Hükümetin plan kapsamında öldürülmesi planlanan 16 kurttan 3'ü ilk birkaç gün içinde öldürülmüştü bile ama diğerlerinin hayatı şimdilik kurtulmuş oldu. Yorumcular mahkemenin kararı sonucu bu yıl kurt avının muhtemelen devam etmeyeceğini söylüyor ama kurt avına kurt nüfusunun kontrol alınması Gerekçesiyle izin verilmesi İsveç'te ise hararetli tartışmalar yarattı. Çiftçiler ve avcılar avdan yana tavır alırken, doğa dostları ise ekosistemin bir parçası olan vahşi hayvanların sayısına müdahale edilmemesi gerektiğini ve bunun doğal denge'nin bir parçası olduğunu söylüyor. İsveç'te 270'den fazla kurt yaşadığı tahmin ediliyor. Bu İsveç'in büyüklüğü düşünce hiç de fazla bir rakam değil. CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, Akkuyu'nun ardından aynı bölgede yapılması planlanan termik santral ve çimento fabrikasının ekosistemde yaratacağı tehlikeye dikkat çekti ve konuyu meclis gündemine taşıdı. Mersin'in cennet köşelerinin tahribatına asla göz yummayacaklarını belirten Seçer, bu sadece ekosistem için değil hepimiz için büyük kayıp olacak" dedi. Seçer, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı sonu önergesinde, Bölgede izin alan ve yapımı süren santrallerle ilgili bilgileri istedim. Yurttaş Kazım'ın davasında sevindirici bir karar çıktı. Yurttaş Kazım'ı hatırlarsınız zannediyorum. Rize'nin Salarha Vadisi üzerinde kurulması planlanan ambarlık HES projesine karşı ahırındaki ineği satıp banka kredisi kullanarak dava açan 67 yaşındaki Kazım Della bir kez daha davasını kazandı. Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Ömer Şan, Rize İdare Mahkemesi'nin gerekçik Kararında 2'ye karşı bir oyla ambarlı kes projesinin ÇED olumlu raporunun hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ve temiz yolu açık olmak üzere iptal edildiğini belirtti. Mahkemenin 14 sayfalık gerekçeli kararında doğanın ve ekosistemin zarar göreceği vurgulanırken ÇED süreçlerinin yasa ve yönetmeliklerle belirlenen amaca ulaşması için formata bağlanmış literatür taraması ile gerçekleşen soyut taahhütlere dayalı bir prosedür olmaktan çıkarılması gerektiği de vurgulandı. Bir başarı da Güney'den Antalya'da Alakır Valisi'nde kurulmak istenen Kürce HES projesi hakkında verilen mahkeme kararı uygulanmayınca çeşitli protestolar başlamıştı. Dünyanın en büyük imza kampanyası sitesi Change.org'da Antalya Valisi Doktor Ahmet Altıparmak'ın Kürce HES ile ilgili olarak mahkeme kararını acilen uygulamasına çağıran kampanyada 2000 imzaya ulaşılmıştı. Valilik Kürce HES ile ilgili yürütmeyi durdurma kararının en hızlı biçimde uygulanacağını duyurdu kampanya sitesinde. 8 Şubat 2013 Cuma günü itibariyle Ankara Valisi Sayın Doktor Ahmet Altıparman yürütmeyi durdurma kararını Dede Göl Enerji'yi ilettiği ve kararın işleme konulduğu haberini aldık. Bu güzel gelişmeyle ilgili detaylı bilgilendirmeyi en kısa zamanda yapacağız deniyor. Doğa severlerin desteği bize bir başarı daha getirmiş oldu. Yeşil ve Barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği